rahmetullahiun eee Vasitiyye cerhine başladık. Adı Ahmet dedik. Künyesi Ebu'l-Abbas dedik. Hicri 661 yılında doğmuş. Yani yaklaşık bundan 708 yıl önce doğmuş, doğmuş. Ve 728 yıldır hâzik etmiş bir alim. Hicri 698 yılında bu kitabı telif almış, telif etmiş, kaleme almış. Vasit denen Bağdat'ta, e, Musul'la e, Bağdat arasında bir şehirden kendisine gelen İlim ilim adamının talebi üzerine ilim adamının isteği üzerine o vasıftan gelen birisinin isteğinden dolayı bu kitabı kaleme almış. Bu kitapta özellikle üzerinde durduğu konu Allah'a imanın isim ve sıfatları konusu. Ancak diğer konulara da ne yapmakta değinmekte. Diğer konularla ilgili Ehl-i Sünnet'in kaide ve usulü esaslarını oturtup sunmakta. Yani bu kitabın diğer kitaplara olan bir çok özelliği var bunlardan bir tanesi geç zamanlara geç zamanlarda yazılmış olması tabi neye göre geç Sahabe, tabiin ondan sonra gelen insanlara göre geç yazılmış olması ki bu bir bu bu özellik kitap için güzel bir özellik öne çıkan bir özellik çünkü neden o zamana kadar yaşanan e, dinden sapmalar bidatler, özellikle sıfatlarla ilgili olan e, aykırı çıkışlar ne olmuş yaşanmış ortaya çıkmış gözükmüş Şeyhülislam tabi bunları ne yapmış Analiz etmiş, okumuş, öğrenmiş ve bunların cevaplarını ne yapmış, bizlere sunmuş. Başka bir özelliği, bu kitabın şamil olması, kapsayıcı olması, yani imanın, nutmin bir insanın inan nasıl inanması gerektiğini içeren konuları ne yapmış olması, içermiş olması, içinde zikretmiş olması, bu da bu kitabın özelliklerinden bir tanesi. Dedi ki, Şeyhül İslam İbn Taymiye, kendisine sorulan soruya şöyle başlıyor. E, Kitabı eserinde. Burada yazdıklarım, benim burada yazdıklarım, fırkayın aciyanın itikadı. Ki bu fırkayın aciye dediğimiz topluluk, kıyamet saatine kadar mansur olacak, yardıma mashar olacak insanlar. Yani bunlar kimler? Ehli sünnetler cemaat. Önce diyor ki yani bu kitapta gelecek olan, zikredecek olacağım, sizlerin önüne sunacak olacağım buradaki akide fırkayı naziye. Daha sonradan başlıyor. Bunların imanı, bunların iman esasları nedir diye bize bir giriş yapıyor ki dediik bu giriş Cibril hadisi. Yani Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelip sahabelere dinlerini öğretmek için peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın dizinin dibine oturup ellerini peygamberin dizüne ne koyup işte İslam nedir? iman nedir? İhsan nedir? diye bilinen soruları, soruları sorduğu hadisin ee, sıralamasıyla açıklama Şeyhülislam İbn-i Diyor ki iman nedir? el iman Billah. Ne yapmak? Allah'a yani. iman etmek. Nedir Allah'a iman etmek Tolga? Allah'a iman etmek. Yani, evet. Allah'ın ne olduğuna iman etmek? <gülüyor> Allah'a iman Allah Bu ne? Al Uluhiyet. Allah'ın tevhid. sıfatlarına iman etmek. Bir de onun bu betrap olduğuna iman etmek. Bunun Kur'an-ı Kerim'de delilini söylemiştik. Yani Kur'an-ı Kerim'de delil derken bizler tevhidin bu üç kısmı ayrıldığını söyleyen apaçık sarıf birine yok, nas yok, ayetler nas yok. Ancak bizler ayet ve hadisleri gözden geçirdiğimizde, tabi alimler bunu gözden geçirdiğinde tevhidin bu üç kısımdan başka bir kısmının olmadığını ne arıyorlar. Söylüyorlar. Bizler onların yapmış olduğu bu işleme ne diyoruz? İstikra diyoruz. Nedir o Kur'an-ı Kerim'den? Bize bir delil sunabilir misin? Hem rububiyet hem bir ayet sun ki bir ayet getir ki bize o ayet içinde hem rububiyet olsun hem uluiyet olsun hem ikisi sıfatı olsun. Ben Sen gittim. getir. Korku sen zaman el mi? Söyle. Rabbistanal var ve'l ard ta' Hel Semiya. Ne rabu deyse? Rabbu the semavat ve alarb. Rabbu the semavat ve alarb. Ve ma beyna huma. Allah'ın ruhüylemi. ispatı var, delili var. Bu Meryem suresinin 65. ayeti. Ne diyor ayette Kadir? Rabbu the vel ve ve ma beyna huma. O yerin göğün ve ikisi arasındakilerin neydir? Rabbidir. Öyleyse. Faabudhu. Ne yaptık ay? Faabudhu. Ona ibadet et, ona kulluk et ve sonra ne İdris vasıta bir ni ibadeti. İbadetinde ne yol? Et. ol? Sebat et, sabırl ol, sebat et. Ne diyor? Ondan sonra ayette? Hel Taalmu, lehu Ona bir adaş onun bir eşi olduğunu. Biliyor musun? Aynen. Ayetin başında arkadaşlar kulubiyet teyidi var ki bunu biz açıkça diğer yeten iki dersimizde çok açıkladık. Fa'budhu ona ibadet et. Burada ne var? Kulubiyet <gülüyor> teyidi var. Ve hel ta'lemu lehu semiye onun bir adını, eşini biliyor musun da? Burada ne var? <gülüyor> Şimdi ne var? Biz sıfatlarda onun benzerinin olmadığı var. O da var. <gülüyor> eee Kur'an'ın başında Fatiha'da var. Tekririn 3 kısmını zikrettik. Neydi onlar? <gülüyor> Elhamdu Selamler, Rabbi, Rabbi. Alemler, Rabbi. E, Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Burada ne var? Ulu'l-Azim. <gülüyor> <Evet>. Sonra <gülüyor> Maliki yevmiddin. Ne var burada? İsim sıfat. İsim var. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Malik. Maliktir. Evet. اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak sana ibadeler, senden. Yani Kur'an'ın ilk suresi, bizmiş olarak, Kur'an'a başladığımız ilk surede ne var? İlk üç ayette, tevhidin üç kısmını da buluyoruz. Ve Kur'an'ın en son suresi dedik. Nas suresi, kim okusun onu bize? Hasan okusun. Kul <gül> اَعُوذُ Burada ne var? Ne var? Rububiyet var. Bravo. Ondan sonra Melikin, Melikin nas ne var burada? İsim var. Allah'ın ismini yerlerinde müsaadesi ne? Melik. Sonra hemen İlahin nas. İnsanların neyi? İlahı var. Yani bu Kur'an'ın başında da Kur'an tevhidin üç kısmını zikrederek başlamış. Yine Kur'an tevhidin üç kısmını zikrederek ne yapmış? bitirmiş. Sonra dedi ki biz tabi Allah'a imanı açıkladık ve bundan sonra da geniş bir şekilde Allah'a imanın bir cüz'ü olan isim sıfatlarına iman gerçekleştirilmediği takdirde imanın gerçekleşemeyeceği tam olamayacağı tevhidin üçüncü kısmı olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için zikredip kendini vasfettiği, peygamberinin sünnetinde onun adına zikredip vasfettiği isim ve sıfatlara ne yapmak? Hmm. Tahrif etmeden, tatil etmeden, tekih ve teşbih etmeden ne yapmak? İman hmm. etmek. Bunun açıklamasını zaten biraz sonra gelecek. Ki bundan sonra gelen uzun bir bölüm bununla ilgili olacak Allah'ın izniyle. Bu çok önemli bir konu. Tabi bunun önemi uluhiyet tevhidinden sonra gelmekte. Zira insanların çoğu uluhiyet tevhidinden dolayı ne yapmaktalar? Şirke düşmekteler. Ve bütün peygamberlerin Tümü hepsi insanların düşmüş olduğu bu tevhid tevhidin zıttı olan uyumiyetin zıttı olan şirki ortadan kaldırmak için ne yapılmış? Dönelim. Gönderilmiş. Ki biz derslerimizde, bundan önce derslerimizde bu kısma da yeterince değindik. Hayatımızın kalan döneminde de inşallah değinmeye devam edeceğiz. Ama bir önemli olan konuda değindiğimiz gibi Allah'ın isim ve sıfatlarına ne yapmak? Tahrif etmeden, tatil etmeden, teklif etmeden ve teşbihe düşmeden iman etmek. yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın, sahabelerin, ve ondan sonra gelen din önderlerinin bu konuda iman ettiği, takındıkları tavrı ne yapmak? Takınmak. Takınmak. Sonra dedi ki biz Allah'ın meleklerine iman etmek. Allah'ın meleklerine iman nasıl oluyordu? Mehmet. Bir. Bir. Onların Önce önce var oldun, yani oradan evet. oradan İcmali genel bir iman dediği hiç. onlar evet. vardır. Onların belirli görevleri var. Sonra ne dedik? İcmali. İcmali tafsili iman vardır. dedik. İçinleri ve görevleri bildirilmiş ha. olan meleklere İçinleri ve görevleri ne? Bir insanın ne? mümin olmak için yeterli olan neydi? İcmali. Yani genel hatlarıyla Allah'ın meleklerinin olduğu Allah'a isyan etmeyecekleri bu meleklerin evet. ne emredilirse onu yapacaklarına iman etmek. Buna inanan insan ne olur? <gülüyor> mümin olur. Artık tafsili iman Ondan sonra gelir. Havam için Tafsiri iman Ne değildir? Yani şöyle Diyelim ki adam diyorsa ki Ya ben Yani duymadım Zebrail'e Diye bir şey yok. Dediği anda hemen ne olmaz? Kafir olmaz. Çünkü o tafsiri imana geliyor. Şey olarak. Yani Zebrail'in Cerebi vahiy diyor. Allah onları peygamberle Sadece vahiy göndermişin. Ama ancak ona anlatılıp Öğretilir Hala ısınlayabiliyorsa Böyle bir şey yok. Bu adam Allah'a iman etse de Peygamberlere iman etse de, buna inanmadığı için, imanın küçük bir noktası gibi gözüken bir şey iman etmediği için ne olabilir? Kafir olur. Sonra ki Allah'ın kitaplarına iman etmek, sonra rasullerine iman etmek dedik. Burada Peygamberleri zikretmemiş. Yani rasuller demiş ama, Nebileri dememiş. Biliyoruz Allah-u Teala, Resul gönderiyor ve Nebi gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'de zikretilen rasullerin sayısı neydi? 25, 25 tane. <gülüyor> ve her Resulü Allah-u Teala ne diyor? Bir, bir, bir kitap gönderiyor. Her resul Allah'a bir kitap gönderiyor. Bunun delilini bilen var mı? Evet. Ne diyor va'tara? Rasullardan bahsederken biz her resulüne ne yaptık? Apaçık deliller sunduk <gülüyor> ve onlarla birlikte ne ne, ne diyor? Ve enzelna ma'ahumul kitab. Ve onlarla birlikte ne onlarla birlikte ne yaptık? Kitaplar indirdik. Yani her resulün bir kitabı var. Ama bizlere bildirilen kaç tane? Dört. Dört. Kitaplardan bahsediyoruz. Dört tane kitap, iki tane de Musa Ayıp. ve Ebrahim'e sahip ederiz. <gülüyor> Resulü ile arasındaki farkı kim söyler bize? Tesayyif. bir din Ve? dini de devam etmeler. Ya o zaman hepsi Nebi için de geçerli de. O ayrıntı bir ayrıntı var mı? Bir dakika. Resul, nebi, Resul Peki tamam, her, de her Resul şey, değil. Her Dedi ki, Resul kendisi, kendisine yeni bir şeriat, yeni bir din getirilen, indirilen ve genelde kendisine muhalif olan, muhalif, kendisine karşı olan, topluluklarla olan muhatap olan, o gönderilen tebliğ eden insan. Nebi neydi? kendine öncekine gelen dinin kendisine getiren inen devam ettiren ve genelde kendisine ben muhalif ben olmayan kendisini anlayan bilen kabul eden insanlara gönderilenlere ne biliyoruz peygamber yani Rasul ile ne bir arasındaki fark bu Rasul yeni bir din iniyor ve indi, dinin indiği toplum kendisine ben muhalif, muhalif. ne bir ise kendisine yeni bir şeriat yok yeni bir ahkam yok Kendinden önce gelen, nebi ya da rasulü gelen din ona indirilmiş. Sadece kendinden önce gelen o dini ne yapıyor İnsanlar tebliğ ediyor. Tebliğ ettiği insanlar ise rasuldaki gibi değil de kendisini kabul eden, Resul. kendisini destekleyen, inanan insanlar. <gülüyor> Bu yüzden diyoruz ki her rasul nebidir ama her nebi rasul değildir. Yani rasul nedir? Daha Kapsamlıdır. kapsamlıdır. Onun için Resul dediği zaman burada zaten içine ne olmuştur? Nebi dahil. Nebi dahil olmuştur. Çünkü zaten Nebi Resul'a gelen ne, e, Nebi'ye de geliyor. <gülüyor> Diyor ki kadere iman, kaderin hayrına ve serrine iman. Biz Allah'a Allah ser nisbet edelim miyiz İlker? Edemeyiz. Peki mahlukat arasında Allah'ın yarattıkları arasında ...gördüğümüz şer olan şeyler var. İşte işçi gibi, zina gibi, domuz gibi, yılan gibi bunlar böyle şer şeyler. Niye Allah yani şer nispet edemiyoruz? Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam doğasında diyor ki... ...şer sana değildir. Senden şer sadır olmaz. Ama var olan bir şer var. Bunu nasıl anlayacağız? Şey. Bu var, evet. Nasıl anlayacağız onu? Kullara olan bir zaman şer oluyor. Bu şer, kullara göre bir şer. Evet. Kullara göre, evet. Hastalıkta ne var kul için? Bir şer var, kötülük var ama onun ardında Allah'ın fiili olarak onda ne var kul için aslında bir hayır, hayır. hayır var. Günahlarının kefaneti var. Hatta tıbben bile Mikropların ölmesi, vücudun tazelenmesi, yenilenmesi var. Yani Allah katından düşündüğünüz zaman o kulun ser olarak gördü. Bizim bugün mahlukat arasında şer diye bildiğimiz şeyler aslında Allah katında Allah'ın fiili olarak o ney? Hayır. O yüzden Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Esşerru leyse ileyk. Yani şer senden gelmez. Senin fiillerin arasında şer yoktur. Yani biz kullara göre baktığımız zaman, kulların tarafından baktığımız zaman, bizim Allah'ın bizim için yapmış olduğu şeylere baktığımız zaman, kendi açımızdan, kendi tarafımızdan bakıldığında şer olarak gözüken şeyler aslında nedir? Hayırdır. Allah hayırdan başkasını yapmaz. Kul etmez. Hatta örnek verdik, zina eden bir genç düşünün. Adam zina ediyor. Son İslam'a göre cezası bekarsa sopalanıp diri sürgüne gönderilmesi. Bu o adam için bir şer aslında. kötü gibi duruyor. Ama aslında bunun ardında ne var? Çok büyük. Hayır var. Ne o hayır? Toplumun için bir caydırıcı olması, o insanın kefareti olabilmesi, bu yapılan ceza gibi. Kadeve de değinmiştik. Daha sonra zaten gelecek. Diyor ki biz Allah'ın İmandan bir tanesi de şeyh Hüseyin diyor ki Allah'a iman edilmesi gereken bir nokta da Allah'a iman edilmesi. Allah imandan olan bir şey de nedir? El <gülüyor> imanu bima vasafa bihi nefsuhu fi kitabihil aziz. Allah'ın kendi nefsini aziz olan kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de vasfettiğini ne yapmak, vasfettiklerine yani Allah'ın sıfatlarına yapmak iman etmek de Allah'a i̇man imandandır. Ederim. Yani iman dediğiniz zaman aklınıza tek bir şey gelmesin. İşte bazıları iman deyince aklına eğer Allah vardır demek gibi bir şey geliyor. İmanı bu şekilde tarifini daraltarak imana ters düşen, imanınızı delen başka şeyleri işlediğinde imansızlığa düştüğünü, küfre düştüğünü, küfre düştüğünü ne yapmıyor? Hesap etmiyor. Halbuki Allah'ın kendini Kur'an'ı kendine vasfettiği, nitelediği sıfatlardan bir sıfatı inkar etmek de Allah'a küfretmenin, Allah'ı inkar etmenin ta kendisi oluyor. Onun için imanın tarifi akıllarda olandan, bazılarının aklında geçen o tariften daha geniş. O tarif böyle daha geniş olduğu için, geniş olarak bilindiği zaman, iman da Allah'ın istediği şekliyle ne yapabiliyor? Gerçekleştirilebiliyor. İşte Allah'a imanın o geniş olan o tarifinin bir cüzdü bir kısmı da ney? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendini vasfettiği sıfatlara ne yapmak? İman etmek. Ve Peygamberinin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Rabbi olan Allah'ı, sünnetinde, sözlerinde vasfettiği vasıflarla, sıfatlarla Allah'a yapmak? Vasfetmek. Yani o sıfatları Allah için kabul etmek. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam da Kur'an'da olmayan birçok sıfatla ne yapmış? Yüce Allah'ı vasfetmiş, nitelemiş. Peki burada Şeyhul İslam'ın teymiye, Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman etmekte, de imandan dur demeyip de sadece sıfatlarını zikretmiş. Niçin arkadaşlar? Çünkü Ömer, Çünkü her sıfat bir ekimdir. Demedik ki öyle. Her sıfat? Her sıfat. İsimlerde problem yok. Dedi iki, bu, yani bu soruya iki cevap verdik biz. Dedik ki Şeyhul İslam'ın teymiye neden burada? Allah'a iman, Allah'ın isim ve sıfatlarına iman da Allah'a imandandır demeyip de sadece Allah'ın sıfatlarına iman imandandır demiş sorusuna nasıl genelde, cevap verdi? Çünkü İslam ümmetinde genelde sorun isimlerde çıkmamış. Çünkü isimler ne olmuş genel manada? Çoğu fırta kabul var. etmiş. Sorun nerede var? var. Sıfatta ya böyle cevap vere verecek ya da e, e, her sıfatın gerektirdiği bir isim var. Her sıfatın gerektirdiği bir isim vardır. Veyahut da şöyle deriz. Her isimden bir aferin, aferin, aferin. sıfat çıkar, sıfat edilir Bu yüzden bir insan sıfatı kabul ettiği zaman ismini de kabul etmiş olur. Bir insan görür dediği zaman o insan için ne ispat etmiş oluruz biz? Görmek Göz olur. sıfatını, görme sıfatını kabul etmişiz. Bir insan görme sıfatını kabul ediyorsa zaten kabul görme ismini de onun gören birisi olduğunda ne var? Kabul, kabul eder ki biz allah Teala'nın kitabında kendini vasfettiği sıfatlara ve peygamberin sünnetinde Allah'ını, Rabbini vasfettiği sıfatlara ne şekilde iman edeceğiz arkadaşlar? Bu gelen isim ve sıfatları tahrif etmeden iman edeceğiz. demek arkadaşlar tahrif? Tahrif, geçen derslerde söylediğimiz gibi, kısa değindiğimiz gibi, sözlük manası olarak tahrir. Bir şey ne yapmak? Değiştirmek. Yani bir şey değiştirildiği zaman ona tahrif, deniyor? tahrif tahrif tahrifle meşhur olan tahrifle meşhur olmuş bir topluluk var kim diyor onlar Allah sana Kur'an'ı kendi onlardan bahsederken öyle diyor Ahri. Yahudiler ne diyor işte o Yahudiler ki Yahudilerden bir topluluk ne yapıyor <gülüyor> yuharrifûnel kelime an mevâdi'ihî <'hi> yuharrifûn ne <yaparlar> onlar <gülüyor> tahrif ederler el kelime kelimeleri. sözleri, kelimeleri anna vadi'ihi koyuldukları yerden yani kelimelerin koyulduğu, kullanıldığı bir yer var bir kelime, bardak zaman bu bardak için kullanılıyor Yahudiler ne yapıyorlar? sözlük ve kelimeleri koyulduğu, kullanıldığı yerlerden ne yapıyorlar? değiştiriyorlar, yani ne yapıyorlar arkadaşlar? Aha. tahrif ediyorlar buna tahrif deniyor bu ayetin tefsirinde müfessirler diyor ki buradaki konulduğu, konulduğu manaların değiştirilmesi. Yahudiler ne yapıyorlar? Manaları değiştiriyorlar, tahrif ediyorlar. Bu hastalık İslam de geçmiş mi? Geçmiş. geçmiş. Kimlerden geçmiş? İlk bu hastalığın kaynağı olan kişi kim arkadaşlar? Ca'd denilen bir adam. Ca'd İbn-i Dirhem. Aslı Yahudi olan bir adam. Bu adam Yahudilerden etkilenmiş. Allah-u Teala'nın kendileri hakkında bahsettiği onun kelime iyi dediği topluluk yani kull kelimeleri kullanıldıkları yerlerden değiştirirler dediği topluluktan etkilenmiş bir adam. Caad-ıbni Dirhem. Sonra bu adamın öğrencisi olan kim geliyor? Cehm İbni Safvan. Bir tabaka aşağısı. Cehm İbni Safvan. Hatta Caad-ıbni Dirhem'in dedelerinin, atalarının Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapan büyü yapan o Yahudi olduğu söyleniyor. Cehb-i sonra kim geliyor arkadaşlar? Artık veba yayılıyor. Muhtedile geliyor. Ondan sonra işte kim geliyor? Olay biraz dayanışıyor. Maturidilik ve Eşarilik geliyor. Bu böyle giderken bu tarafta ne hal? Koskoca, safa sağlamca üzerinde olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat var. Tahrif, arkadaşlar alimler diyor ki iki türlü olur. Yani ne demek tahrif? Değiştirme. Ya kelimenin kendisi değiştirilir. Lafzı değiştirilir. Değiştirilerek tahrife gidilir. Ya da kelime bırakılır ama içi olarak ne yapılır ona? Başka bir mana yüklenir. O zaman diyoruz tahrif lafzi ve tahrif manevi. Tahrif içi ayrılır. Tahrif lafzi ve tahrif manevi. Mesela Yahudiler Allah'a diyor ki Kulu hitta Hetta deyin. Hetta yani böyle bizden indir. Bizi bağışla deyin diyor Allah-u Teala onlara. Hetta. Ne diyor ya? Hınta. Bir hat ekliyorlar. Yani lafzı değiştiriyor. Hınta buğday demek. Yani dalga geçiyorlar. Allah-u Teala diyorlar hıtta. Yani hala bugün Arapçada modern Arapçada vardır. Hat derler. Hat indir. Ya, ya Rabbimiz bizim üzerindeki yükü indir. Yani allah bağışla. Onlar ne derler? Hınta. Yani buğday al geçiyorlar. Ne yaptılar? Lafzı ne yaptılar arkadaşlar? O <gülüyor> Tahrif ettiler. Mesela mutezileden bir adam geliyor. Bir meşhur kari. Kur'an okuyup Kralatmenin iyi bilen okuyucuya. Diyor ki işte Allah'ın kelamını inkar edecek bu adam. Mutezileler biliyorsun Allah'ın konuştuğunu ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Yani onu da şey değiştiriyorlar. Değiştiriyorlar. Şimdi, lafzı bir grup laf zili geçiriyor. Meta geliyorum Kur'an-ı Kerim'deki ayet Diyor ki ayetlerde diyor Allah Teala ve kelle ne yaptı Allah konuştu. Kelle Allahu Musa teşlima. Allah Musa'yla gerçek bir şekilde konuştu. Burada Arapça gramerinde kelle Allah hu. Özne konuşan kim? Allah. Nereden anlıyoruz? Sonundaki hu yani Türkçesiyle ötre'den anlıyoruz. Arapçada özne evet ne olur? Evet. Merfu olur. Merfuluk alametinden bir tanesi nedir? Ötre. Kısaca anlaşılsın diye şöyle diyelim. Arapçada özne ne olabilir? Ne olur? Ötre olur. Şimdi adam geliyor, tahrif yapacak. Eğer yani tahrif yapmazsa bu Allah'ın konuşmasını ne alamaz? İnkar edemez. İnkar edemez. Geliyor ünlük okuyuculardan bir adama diyor ki, bunu şöyle oku. Kellemallâhe Musa Tekline. Allah Musa ile konuştu değil de Musa Allah'la Allah konuş. Yani oradaki Allah lafzını özne değil de ne yap? Nesne yapıyor. Tabi Muhtezili ahmak ve Muhtezilinin yolunda giden isim ve sıfatları inkar eden insanlar da o derece ahmak. Kur'an-ı Kerim'i o bilen kari diyor ki varsayalım bunu böyle okuduk. Peki diyor Allah-u Teala'nın şu ayetini ne yapacaksın? <gülüyor> Ve lemme cae Musa limikatina Musa bizim belirlediğimiz yere geldiğinde oturdu ana Ve kellemehu rabbuhu Ve Rabbi onunla konuştuğunda Bu ayet ne nereye sokacağız? Ne yapacağız? Yani burada hiç tahrik yapacak hiçbir yok, kaçacak bir yer yok yani Ve kellemehu rabbuhu Burada bunu özneyi, nesne nesne de özne yapamazsınız. Bunu ne yapacaksın diyor o zaman Ona ne yapıyor orada? hemen susturuyor, yolunu kesiyor. Yani onun lafzi tahris yapmasına ne yapıyor? Engel oluyor. Dedi ki, ya, Yahudilerde nasıl lafzi tahris olduysa bu ümmette de ne olmuş? Böyle insana çıkarak lafzi tahrif yapmaya çalışmışlar. Ancak bizim burada değinmek istediğimiz, lafzi tahriften daha büyük tehlikeli olan bir tahrif var. O da nedir? Manevi. Yani mana itibariyle tahrif. Neden arkadaşlar? Çünkü bu ümmetin çoğu, yani bu ümmetten isim sıfatlar konusunda sapanların tümü saparken nereye düşmüşler? Manevi. Tahrif, manevi. Yani mana itibarıyla tahrife düşmüşler. Değiştirmeye, mana değiştirmişler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki allah Teala'nın istiva etmesi, arşının üzerine istiva etmesi kabul etmiyorlar. Şimdi onlar önce inanırlar, sonra kendilerine ne ararlar. Delil, delil. delil ararlar. Önce inanıyorlar ki Allah Arş'ın üzerine ne yapmadı. İstiva etmedi. Şimdi önce buna inandı, kendileri inandırdı. Şimdi delil aracak, arayacak. Aradığı deliller aslında onun neyine aleyhine. aleyhine ne yapmak zorunda bu arkadaşlar? Tahrik yapacak. Nasıl tahrik yapacak? Manayı değiştirecek. Diyor ki buradaki diyor istiva manası diyor arkadaşlar? İste, İstevla. Yani şunu şey yani kuşat. kuşatmak, Kuşatmak. Hakimiyetini altına almak. Eve geçirmek. Mana olarak ne yaptı arkadaşlar? Buradaki isteva lafzını mana olarak tahrif etti. Mana olarak tahrir etti. Yani değiştirdi. İşte Şeyh Hulusi Demir diyor ki bizler ne, ne yaparız? Allah'ın isim ve sıfatlarına tahrif etmeden Mali. yani, yani burada ne anlıyoruz? Nasıl tahrif etmiyoruz? Hem lafbi hem Mali. manevi. Yani manevi derken burada bu O yüzden imamı ı Mali'ye geldiği zaman bir adam sorduğu zaman Allah nasıl istiva etti dediği zaman nedir i̇mam Malik? İstiva, i̇stiva nedir? Ma'lum. Ma ma yani ma'lum. Manası Arapçada biliniyor. Nedir onun manası Arapçada? çık. çık. Yükseldi, tamam mı? Üstünde oldu. Tamam, bu kitapta gelecek. Bu kitapta inşallah Allah'ın harçlığının üzerine istifa etmesi, onunla ilgili ortaya atılan şüpheler, onların cevapları hep gelecek inşallah. Ama İmam Burası burada çok güzel kavrı. Diyor ki istifa nedir? Yani. Bilinen bir şeydir. Yani tahrife gerek yok. Kapatıyor. Diyor ki, Gölkeyf <gülüyor> diyor ki azimler, lafzı Meçhul lafından daha sabit diyor, hadis bakımından. Evet yani, keyf gayrı makul, yani nedir, keyfiyet ise bilinmez, makul değil. Çeyfiyet bilinmiyor, makul değil, yani meçhul. Şey da... Bölmeyelim, bölmeyelim. Yani burada ne yapıyor, onun tahrife gitmesinin önünü kapıyor. Biraz sonra gelecek, aynı şeyi, keyfiyette de edeceğiz. Sonra Şeyh ki, temin ediyor ki Allah'ın bu sıfatlarına tahlise düşmeden iman ederiz ve ta'til ne yapmadan? Ta'til ne demek? Ta'til ne yapmak? Sözlük manası ta'tilin. Boşaltmak iptal etmek. Allah Kuran-ı Kerim'de bir kuyudan bahsederken ne diyor? Ve bi'irin mu'attaletin boşaltılmış, terk edilmiş kuyu. Yani kuyu terk edilir zaman içindeki su bittiği zaman ne, ne deniyor Arapça? yani bitmiş bizler ıstılahi manası ne? Taatilin? Allah için var olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ispat ettiği sünnetinde peygamberin sünnetine zikrettiği isimi ne yapılması inkar edilmesine ne deniyor? tatil tamam. etmek yani isim ve sıfatlar inkar edilmesine ne deniyor? tatil deniyor bizler ehl-i olarak bu isim ve sıfatlar ne yapmıyoruz? inkar etmiyoruz yani tatil etmiyoruz Hatta bir şey söylemiştik. Ki, her muharrif, her tahrif eden, tahrif edilir nedir? Muaddildir. Muaddildir. Ama her muaddil tahrif etmeyebilir. Bunu anlarsanız kafanızda, bunun ne anlama geldiğini söylerseniz, tahrifden, tatili anlarsınız. Biraz söylüyoruz. Her tahrif eden, her tahrif eden nedir? Muaddildir. Muaddildir iptal etmiştir, inkar etmiştir. Ama her inkar eden tahrif etmeyebilir. Mesela öyle bir adam Allah'ın arşına istiva etmesini ne yapıyor? Mana olarak tahrif ediyor. Mana olarak tahrif etti. Dedi ki Allah arşına istiva etmedi. Yani ne yaptı Allah arşı? Kuşattı. Hüküm altına aldı, kuşattı. Şimdi bu adam burada hem tahrif etti hem de Allah'ın arşının üzerine istiva etmeyine yaptı. Evet. Çünkü hem tahrip'e düştü hem tahteleşti. Ta Anadırız dese ki Allah arşının üzerine istiva etmemiştir kardeşim. Leyssusta bu ne olur? Ta Sadece tahtile düşmüş olur. Sonra diyor ki ve min gayri tekiy. Biz Allah'ın isim ve sıfatlarına nasıl iman ederiz? Min gayri tekiyif. Keyfiyet yani bir benzetme yapmadan. Masıllılık, keyfiyet düşünmeden. Allah'ın kendi aklımızda bir keyfiyet düşünmeden. Bir iki türlü oluyor arkadaşlar. Bir, var olan bir şeye benzetme Allah'ın isim ve sıfatlarını, özellikle sıfatlarını. Var olan bir şeye benzetebilir insan. Var olan bir şeyin keyfiyetini verebilir. Mesela diyebilir ki Allah'ın eli keyfiyeti insanın eli gibidir. Eklemler, üzerinde kıllar, deri, deri, damar. Bu keyfiyetin hangi kısmına giriyor? Var olan bir şeye benzetme. Ki buna biz ne diyoruz? Temsil veya teşbih deniyor buna. Var olan bir şeye benzetildiği zaman, keyfiyet bir Ama var olmayan Dışarıda mahlukatla arasında var olmayan, gözle görülüp bilinmeyen ancak insanın kendi kafasından, kafasından hayal ettiği bir keyfiyet var. Bu mümkün mü arkadaşlar? Hı -hı. Söyledik mümkün dedik. Hani yetenler bir örnek verdik? Mesela insan şu aklından şunu düşünebilir mi? Ki düşün, düşünmesi mümkün. Bir ayak düşünsün, bir el düşünsün, bin tane parmağı var. Akıl bunu düşünür mü? Düşünür. düşünür. düşünür. Değil mi? Farklı farklı böyle düşünür. Ama böyle bir, bir şey var mı? Hı -hı. Yok. İşte... Ee, Allah için, Allah'ın sıfatları için var olmayan bir keyfiyette ne düşünülebilir. Bazen insan gafletten dolayı, cahillikten dolayı Allah'ın e, bazı sıfatlarını mahlukat evet der ki mahlukata ben, mahlukatta var olan bir şeye benzetmiyor ama o şekilde bir keyfiyet ama beyninden alabilir. Bir keyfiyet uyandırabilir. İşte Allah'ın arşını böyle farklı bir alem olarak görebilir. Kendi kafasında canlandırabilir. Biz bu iki türlü keyfiyeti ne yapıyoruz, Nef ediyoruz. Yani Allah'ın sıfatları için bir keyfiyet ne yapmıyoruz? Hiç Hiçmiyoruz. Ama bu şu demek değil. Allah'ın sıfatlarının ve isimlerinin bir keyfiyeti, bir hakikati var mı? Var. var. Ancak biz ne yapmıyoruz onu? Ya. Bilmiyoruz. Bizim burada nef ettiğimiz mutlak bir keyfiyet değil. Bizim nef ettiğimiz bizim bilebileceğimiz bir keyfiyet. Yani bizler Allah-u Teala'nın elinin nasıl olduğunu, gözünün nasıl olduğunu, arşının üzerine nasıl istiva ettiğini yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Ama Allah'ın arşının üzerine istiva etmesinin bir keyfiyeti var. Ama biz bunu ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Nasıl kendimizde birçok şey bilmiyoruz. Görüyoruz ama görmenin keyfiyetini bilmiyoruz. Yani işte göz mercek nasıl şey yapar, görüntüyü alır, işte arkaya beyne nasıl gönderir, beyin bunu nasıl alır. Bunları hiç bilmiyoruz ama gör, insan görür diyoruz değil mi? şu i̇şte aynı şekilde ruh. Bedenimizde gezdirdiğimiz bir ne var? var. Bu, ge bu gezen ruhun keyfiyeti nasıl görmüyoruz? Bilmiyoruz. Yani mahlukattan olan bu şeylerin keyfiyetini nasıl bilmiyorsak Allah'ın isim ve Allah'ın sıfatlarıyla ilgili keyfiyeti ne alamayız? Bizler bilemeyiz. Ama onların bir keyfiyeti var. var. Sonra diyor ki Şeyh Fethi temsil ve bizler ne yapmayız? Allah-u Teala'ya bir örnek, bir temsil, bir benzer ne yapmayız? Getirmeyiz. İşte sıfatlara bu şekilde bir benzer getirmeyiz. Temsil. Biz dedik ki genelde ulema, alimler Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için bu manada temsil kelimesini kullanıyor. Temsil. Teşbih kullanmıyor. Temsil ile teşbih arasındaki fark ne dedik arkadaşlar? Temsil. Bir şey, bir şeyi her yönüyle benzetmeyle, benzetmeyle Temsil. Bu, bunun gibidir dediğim zaman ne oluyor? Temsil. Teşbih ise bir yönden benzetmek. Bu şuna benziyor. Bunun eli şunun ehli gibidir. Buna da ne deniyor? Teşbih. teşbih deniyor. Ama biz alimler ilim ehli de genelde teşbih içinde genel manada neyi kullanıyorlar? Temsil. Yani biz teşbih içinde temsilini alabiliriz? Kullanabiliriz. İnsanların bazıları allah Teala'yı ya ne yapıyor? Temsil ediyor. Mücessime deniyor bunlara. allah Teala'yı ne yapıyorlar? Bir cisme, bir mahlukata benzetiyorlar. Yani mahlukatın cisme. Allah'ın eli vardır, insanın eli gibi. Allah'ın arsa istifa etmesi, kralın tahtının üzerine oturması gibi. Bizler ne yapıyoruz? Bu şekilde iman etmiyoruz. O zaman bizler Allah'ın isim ve sıfatlarına iman ederken bu kural, bu kaybı çok önemli. Bu işin temeli bu. Tamam mı? tahrif etmiyoruz. Tatil etmiyoruz. Teklif etmiyoruz ve temsil Etmiyoruz. Etmiyoruz. Şimdi bununla ilgili Allah'a bakar Kur'an-ı Kerim'de diyor ki <gülüyor> Leysa ke şey'un Leysa Leysa ke şey'un. Ne demek? On bir Onun bir benzeri, bir benzeri yok. yok. Burada ne deniyor arkadaşlar bu usluba Arapçılar? Nefi. Allah kendisinin benzeri olabileceğini ne yapıyor? Reddediyor. Tamam Burada ne var Allah Teala'nın bir mislinin olacağı, bir benzerinin olacağını Allah ne diyor? Bence nedir ya? Yani? İnsanın zihnini önce bir boşaltıyor. E insan, az sonra bu ayette ve bu ayetin dışındaki ayetlerde sana hakkımda bildireceğim sıfatlarla ilgili olarak sakın, sakın temsile düşme. Aklına sakın birine gelmesin, benzetme gelmesin. Önce böyle başlıyor. Le ise kem mislihi şeyun. Sonra hem peşinden ne diyor? "Vahhu ve huve's semi'ul basir." O işitendir ve gelendir. Görendir. Semi'ul Basir, gelendir. Yani Allah bir taraftan benzerinin, mislinin olacağını reddediyor. Sonra gelip kendisi hakkında iki tane sıfat ispat ediyor. Sıfatlarından ikisini. Ne o iki sıfat? Allah'ın Duyma sıfatı, bir de görme sıfat iki tı Bizler Allah falan bizi önce kuralı veriyor diyor ki onun misli yok. Yani bizler Allah nasıl diyor diye nasıl duyuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. çünkü dedik ki biz cehetini bilmiyoruz. Peki Allah duyuyor, insan da duyuyor. Allahın duyması insanın duyması gibidir diye diyebilir miyiz? Niye? Niye? Çünkü Allah Teala diyor leysa kemisli şey un. Bazı alimler burada Allahu Teala'nın zikrettiği iki sıfat üzerinde konuşurken, onu açıklarken şöyle bir ince yorum getiriyorlar. Diyor ki allah Teala burada şu, şu kendine şu iki sıfatının dışında başka sıfatlar bahset edebilirdi. Mesela der ki Allah alimdir, bilendir ve haber her şeyden evet. haberdardır diyebilirdi. Ama burada dikkat edin bir incelik var. Allahu Teala duyma ve görme sıfatını ne yaptı kendisine? İsnaf etti. Diyor ki bunun sebebi ise şudur genelde mahlukatın tümü için bu sıfat nedir? Vardır. Yani mahlukatın tümünde, yeryüzündeki mahlukatın hemen hemen tümünde bu iki sıfat ne? Evet. Var. Ne diyor mesela Süleyman'ın ordusu gelirken karınca ne diyor? Duyuyor şeyin sesini. Ayet aynı o şekilde geliyor. Ee, diyor ki, evlerine gelin. Size diyor Süleyman'ın ordusu yapmasın? Fark etmeden ezip geçmesin. Duyuyorlar sizi. Allah-u Teala burada bütün mahlukatın kendisinde dahil olmak üzere isimde, lafızda ortak oldukları iki sıfatı kullanıyor. İşitme ve görme. Yani diyor ki ey insanlar sakın ha, sakın Allah'ın diğer isim ve sıfatlarını ispat ederken aklınıza Şöyle bir temsil, benzetme şüphesi gelmesin. Ya işte insanın, Allah'ın eli varsa insanın da var. O zaman Allah'ı biz ne yapmaya, kime benzetmişizdir? İnsana benzetmiş oluruz şüphesi gelmesin der gibi Allahu Teala mahlukatın tümüne yakınının sahip olduğu iki tane sıfatı zikrediyor burada. Çünkü alim ve hadir dese, Allah bilendir ve her şeyi haberdar olandır. Mahlukatın çoğunda bu iki sıfat yok. Ama Allah Teala mahkumların çoğunluğun iki sıfatı zikir ki insanlar bu sıfatların dışında nasıl bu sıfatları kabul ederken temsile düşmüyorlar? Benzetmeye. Öbür tarafta da eli hakkında, gözü hakkında, gülmesi hakkında, kızması hakkında ne düşmesinler? Temsile düşmesinler. Eğer düşerlerse Allah Teala bize burada bir kural öğretiyor. Onları neyle sıkıştırın? Diyor bize. Tabii öyleyse. Bu ayetle karşımıza alırız deriz ki sen insanların ve mahlukatın ve Allah'ın müşterek olduğu lafız manasında lafız olarak lafızda müşterek olduğu iki sıfatı kabul ettin duyması ve Görmek. görmesi ama bunu kabul ederken kalkıp Allah'ın elini inkar ederken de diyorsun ki Allah'ın eli var insanın da eli var o halde Allah'ın insana resizmiş olurum Allah'ın elini kabul edersen diyorsun ya bu benzetmeden dolayı, temsilden dolayı, bu teşbihten dolayı, bu korkudan dolayı ne yapıyorsun? Bunu inkar ediyorsun, yani tahdil ediyorsun, iptal ediyorsun. Ondan dolayı alimler diyor için, Kullu muattil mümessil, teminden bir kural söylemiştik. Her tahrif eden muattil iptal eder, ama her iptal eden tahrif etmeyebilir. Burada şöyle bir kural söylüyoruz, Kullu muattil, bir sıfatı inkar eden her kişi, Aynı zamanda nedir? Mümessildir. Ne yapar onu? Benzetir. benzetir. Önce benzetir ki sonra ne yapar onu? Tav eder. O adamın o, o sıfatı inkar etmesinin altında yatan asıl şüphe nedir? Benzetme. Bugün de görüyorsun zaten. Adamın diyorsun Allah arşının üzerine istihva etmiştir. Ya bunu kabul edersen ben Allah'ı işte bir bineye binmiş gibi benzetmiş olurum diyor. Benzetiyor sonra neye gidiyor? İftara. O zaman diyoruz ki her tahrif eden muaddildir. Ama her muaddil tahrif etmeyebilir. İkinci kural, her muaddil mümessildir, temsil eder. Yani Allah'a benzetir. Önce benzetir ve sonra ne bu şey sıcaklığı kapatır. Herkes uymaya başladı. Yaramıyor. Yani bu kurallar önemli kurallar. Arkadaşlar, not alın. Tekrarlayın. Yani bu altyapı önemli bir altyapı. İşte Allah Teala bu ayet bir ki, anladık mı arkadaşlar inceliği? Semih ve basir sıfatlarının Allah'ın burada zikretmesi isim olarak allah Teala da kend, Allah Teala da dahil olmak üzere bu iki sıfatta ve bu ikisinde allah Teala lafız itibariyle müşterek. Ama keyfiyet itibariyle Allah'ın farklı bilmiyoruz. Diyor ki İmam İzm-i Teymiye وَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا فَصَفَ بِهِ Ehl-i sünnet ne yapmaz? لَا يَنْفُونَ İnkar etmez. Reddetmez. Allah'tan Allah'ın inkar etmek Allah'ın Kendini vasfettiği sıfatları Allah'ın kendini vasfettiği sıfatları ne yapmaz? İnkar etmez. Nasıl inkar etmez? Tahrif etmeyerek tatil etmeyerek teklif etmeyerek ve temsil etmeyerek Şimdi bugün adam geliyor düşünün ki Allah'ın arşına istiva etmedi. Adam diyor ki Allah arşının üzerine istiva etmemiş yani yükselmemiş ne yapmıştır onu? Kışatmıştır, ele geçirmiştir, hakim olmuş. Şimdi bu adam zannediyor kendisi ne yapıyor bu ayete? İman ediyor. Halbuki bu adam Allah'ın kendini vasfettiği bir sıfatı ne yapıyor? Reddediyor. Ya tahrif ederek ya tatil ederek, ya tekif ederek ya temsil ederek. Ama ehl-i sünnet bunların bu dört tane şu dört problemin, dört hastalığın içine düşmeden ne yapar? Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul edip ondan onu ne yapmaz? Uzak tutmaz, reddetmezler bu sıfatları. Ve la yuharifun al-kelime an-nawadihi ne yapmazlar isimler, kelimeleri, sözleri, ayetleri, delilleri kullanılmış olduğu manalardan ne yapmazlar değiştirmez yani tahrif etmez yani yukarıdaki söyledikleri açıklıyor burada. Ve la yulhidun fi asma illahi ve ayatihi Allah'ın isimlerinde ve Allah'ın ayetlerinde ne yapmazlar ilhad ne demek ilhad arkadaşlar ilhad Sapmak demek, haddi demek demektir. O haddi aşmak e, e, tarifi aslında şeyden geliyor. Mutuakfir kullanıyorlar, Yani geç, geç dönemde gelen alimler. Bugün hatta böyle felsefecilerin e, mantık ilmi okuyanların kitaplarında Mülhid denildiği zaman ne akla geliyor? Mülhid. Yani Allah'ın varlığını inkar eden. Tabi ilhatın asıl manası sapan. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını mesela tahrif eden nedir? Mülhiddir. Allah'ın Rububiyetini inkar eden de mulhittir. Çünkü satmıştır. Allah'ın uluhiyetini Allah'tan yardım üstüne bırakıp da bir kabri gidip oradan isteyen, oraya kurban kesen, oraya adak da nedir? <gülüyor> mulhittir. Yani satmıştır. O zaman diyoruz ki mulhit kimi mulhit vardır ki dinden çıkar, kimi mulhit vardır ki dinden çıkmaz. Mesela bir mulhit dese ki mulhit, bir hadirden sapan Allah arşrın üzerine istiva etmemiştir, kuşatmıştır dese dinden çıkmış olur mu adam? <gülüyor> Hayır, dinden çıkmaz. Niye çıkmaz dinden arkadaşlar? Çünkü bu adam bir şüpheden dolayı ne yaptı? Tahrif etti. Manayı değiştirdi. Ama bu adamın ilhadı bütün isim ve sıfatlarla alakalı olsa Allah işitmez de, Allah duymaz da Allah konuşmaz da dese bu adamın ilhadı muhidliği nedir? Dinden çıkaran bir Mülhidliktir. Onun için mülhik kelimesi nedir arkadaşlar? Geniş bir kelime. Kime muhit vardır ki dinler? Çıkmaz. Yani muhit derken ne diyoruz? Hak'tan sapan. Diyor ki, ve la yukeyifun. Ehl-i sünnet ne yapmazlar arkadaşlar? La yukeyyifun. Keyfit vermezler. Ve <gülüyor> la Ne yapmazlar? Benzit. Benzetmezler. Sıfatihi. Allah'ın sıfatlarını benzetmezler. Kime? bi sıfati halkihi yarattıklarının ya ya ya. sıfatlarına ne yapmazlar? Benzetmezler. Ehli sünnet her zaman bidat ehlini sıkıştırmış köşeye. Kurallar koymuşlar. Demek ki söylediğimiz kurallar. Demişler ki el kavlu fi sıfat kel kavli fi zat böyle bir oturaklı halide koymuş Ehli sünnet alimleri. El kavlu fi sıfat kel kavli Hizzat. Ne demek arkadaşlar bu? Allah'a zat ispat etmekte nasıl ki siz tereddüt etmiyorsanız Allah'ın bir zatı vardır diye sorduğunuz zaman biz Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir topluluğa Allah'ın elini inkar ediyor adam Allah'ın gözünü inkar ediyor adam Allah'ın gülmesini inkar ediyor adam diyelim biz buna bu kuralı söylüyoruz Allah'ın zatını ispat etmek neyse sıfatları ispat etmekte odur. Ne demek bu arkadaşlar? Yine Allah'ın zatı deyince insan zatı gelmedi. Orlayan arkadaşlar uyandıralım. Allah'ın zatı de, aslında insan zatı gelmedi. Heh. Yani Allah'ın zatı vardır deyip de Allah için bu sıfatı ispat ettiğimizde nasıl benzetmiş olmuyorsak Allah'ın diğer zat sahibi olan mahlukatı aynı şekilde Allah'ın gözü var demek, eli var demek, gülüyor olması demek, giden işleminde işte yerin semasına iniyor olduğunu söylemek ne olmaz? Benzetme, Benzetme olmaz. Velev ki mahlukatta, mahlukatlar görse de, mahlukat gülse de, mahlukatın eli olsa da, mahlukat da bir yerden bir diğer inse de, Allah için bu sıfatları ispat edip kabul etmemiz, lafızda Allah'a ortak olan, manada lafızda, Arapça olarak, Türkçe olarak, aynı ifadeler kullanılmada ortak olsalar da, keyfiyette, keyfiyette farklıdır. Bizler, bu lafızlarda ortak oldukları için, Nasıl ki insan iniyor diye, insan gülüyor diye İnsanın zatı var diye Pardon insanın zatı var diye Allah'ın zatını inkar etmiyorsak Bu şüpheden dolayı Aynı şekilde insan görüyor, insanın gözü var diye Allah'ın gözünün de varlığını ne yapmayız? İnkar, i̇nkar etmeyiz. etmeyiz O da bu şekilde su kalır Kaiden arkadaşlar El kavlu fî sıfat Kel kavli fî zâd Yani sonuçta Bidatçilerin en kötüsü Bilatçilerin en aşırısı da gelse karşımıza Allah'ın kabul ettiği neyi var? Bir zatı var. Adam diyorsun Allah'ın zatını kabul ediyor musun? Ne diyor? Ne diyor? Peki mahlukattan bir insanın zatı var mı? Ne? Var. Şimdi sen Allah'a, insana benzetmiş mi oldun böyle diyerek? Tamam. Hayır. İşte mi? burada uyguladığın şeyi nerede oluyorlar? Elde edelim. Bu kural unutmayın evet, arkadaşlar. Bakın. Çok güzel kurallar geçiyor. Evet. O kuralları yazın. Tekrarlayın. Unutulur çünkü. Buradan kalktın gittin. Ondan sonra unuttun. <gülüyor> sonra diyor ki Şeyhul İslam لِأَنَّهُ subhanahu Zira allah Teala tüm noksanlıklardan münezzeh olan, uzak olan allah Teala لَا Onun neyi yoktur arkadaşlar? İsim taşı, yoktur. yoktur. kuf e لَهُ Onun bir neyi yoktur? Sıfatlarda isimlerde bir benzeri yoktur, eşi yoktur. وَلَا نِدَّ لَهُ Onun bir eşi, benzeri yoktur. Bunlar hemen birbirine yakın Ve la yuqas bi halqihi subhanahu ve taala. Allah Teala mahlukatına ne yapılır? Kıyas edilmez. Yani diyor ki ey bidatçi, sen nasıl olur da Allah Teala'nın elini insanın eli gibi düşünür de o eli bu elena ablasın Kıyas edersin. Bu edilmez. Çünkü biz söyledik. Allah kendi söylüyor. Onun benzeri yoktur. Sen görmediğin niteliğini Söylediğin gibi keyfi ettiğini bilmediğin bir şeyi gördüğünle bildiğin, keyfiyetini bildiğin şeyle kıyas edebilirsin hiç. Çünkü bizler Allah'ın yani bir şey bir insan iman ediyorsa, varlığını kabul ediyorsa iki türlüdür. Ya onu görür. Değil mi? Gördüğün şey iman edersin. Çanta dediği zaman aklına geliyor, saplı, sarmalları olan bir alet. Ya oturesin kör olduğunu düşün. Görmedin ama sana ne buluyor Söyleniyor, anlatılıyor, vası veriliyor. Veyahut da hayatımda hiç çanta görmeyen veya cep telefonu deyin. Gidelim bugün bir yere, bir köye. Ev telefonu var. Cep telefonu yok. Biz ona cep telefonu anlatırken zorlanmayız. Dedik ki bu telefona yakın. Yani gördüğüne yakın bir şey. Anlatılarak ne yapılabilir? O anlatabilir. Yani bir şeye iman etmek, bir şeyin var olduğunu kabul etmek, bu iki şey şeye dayalı genelde. Ya onu görecek, gördük gözümüzden de. ya da görmesek bile ona yakın bir şey biliriz ondan bağlantılı olarak kıyas kurarak ne yaparız anlatayım şimdi biz Allah görmediğimiz için dünyada ve Allah'ın dünyada bir benzeri de olmadığı için onu anlayabileceğimiz ona bakıp onu anlayabileceğimiz önümüzde Allah'ı tanımak için Allah'ın ismi sıfatlarını bilmek için tek bir yol kalıyor o ne bir arkadaşlar Kur'an'da kendisinden bahsettiği isim ve sıfat ayetleri. Ve peygamberinin kendisinden bahsettiği isim ve sıfat ayetleri. Ondan dolayı ehl ne yapmaz? Allah-u Teala'yı yarattıklarına kıyas etmez. Çünkü kıyas etmek için ne olması lazım? Bir benzerlik Hı -hı. olması lazım. Böyle bir şey yok. Sonra diyor ki فَاِنَّهُ ve bi وَبِغَيْرِهِ Zira Allah-u Teala bi بِنَفْسِهِ Kendisini ne yapar? Herkesten daha iyidir. Yani allah Teala kendisi için Eli var dediği zaman Bunu söyleyen bu Allah Kendisini hitap ettiği bu mahlukattan Daha iyi yapıyor? Biliyor Eğer yani Allah kendini Bundan bahsediyorsa, eliyle bahsediyorsa Gözüyle bahsediyorsa, gülmekle bahsediyorsa Belize sıfatlarla bahsediyorsa Şunu bilerek bahsediyor Kendini bizden nasıl daha da iyi biliyor Biz daha kalkıp diyemeyiz Böyle bir şey yoktur bir Allah teala kendini bizden daha iyi biliyor Bunu etmiş, kendisi sahip buna Diyor ki ve astakku Ve Allah Teala sözlerin Allah Teala'nın sözü en doğrudur. Yani Allah Teala bahsediyorsa ayette bunu zikrediyorsa onun sözü ne olamaz? Yalan olamaz. Ve ahsenu hadisun ve söz bakımından Allah'ın sözleri en güzeldir. Yani dililiş bakımından, mana bakımından, içerik bakımından hiçbir eksiklik olmayan nispet ifade ifadesine yani bütün bunlara sahip olan, kendisini iyi bilen, yalan konuşmayan, sözleri en güzel olan allah Teala nasıl olur da bize elden bahseder ve bizden bu elin olmadığını ve bizden bu elin olduğuna inanmamız, inanmamızı isteyebilir? Nasıl olur da bize güldüğün, gülmesinden bahseder ve bu gülmesinin bu manada olmadığını ne yapabilir? Bizden isteyebilir. Nasıl olur da Allah'ın aşırı üzerine ettiğinden bahseder? Ve sonra da kalkıp bizden bunu tahrif etmemizi, manasını değiştirmemizi ister. Hem onun kendisini daha iyi bildiğini söyleyeceğiz. Hem sözünün en güzel olduğunu ve en doğru olduğunu söyleyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki Allah'ın bu söylediklerinin manaları bu şekilde değil de başka bir şey. Yani bunu insanlardan, mahlukattan bir insan için söylesek, o adam ne yapar? Kızar. Öfkelenir. Dersen benim sözümü ne yapıyorsun? Değiştiriyorsun, çarpı tutuyorsun. Sümme <gülüyor> sonra Allah'ın rasulleri elçileri sadıkun müsaddikun sadık doğru söyleyen yani yalancı olmayan yalan söylemeyen doğru olan rasuller doğrudan başkasını konuşmayan rasulleri müsaddikun insanlar tarafından yalanlanmayan söylediklerine inanılan o rasuller iki vasıf var bakın hem yalan söylemiyorlar hem de söyledikleri insanlar tarafından yalanlanmıyor bu rasuller اِخِلَافِ الَّذ۪ينَ يَكُولُونَ عَلَيْهِ مَا Onlar ehlinin söylediğinin tersini söylüyorlar. Ve nasıl olur da Resuller bilmedikleri şey söylerler. Bu mümkün mü arkadaşlar? Yani Peygamber Aleyhisselam allah Teala'dan bahsederken, onun bir sıfatından bahsederken, bilmediği bir şeyden bir anlamsız bir şey söyleyebilir mi? Konuşabilir mi? Olmaz. Bunlar imkansız. Eğer bunlar imkansızsa o zaman onların söyledikleri, rasullerin Allah ispat ettiği her şey haktır. E, doğrudur. E, burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah ezberlemeye devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafurku ve Tuziylek.